1710 numaralı konu, Hz. Peygamber'in çeşitli hutbeleri, minberin tahtaları üzerinde olduğu halde Resulullah'ın şunları söylediğini dinledim, yarım hurma ile dahi olsa sadaka verip ateşten kendinizi koruyunuz, çünkü o yarım hurma açlıktan iki büklüm olanı doğrultur, insanı ölüm tehlikesinden kurtarır, bu açları doyurmuş gibi değerlendirilir.